Ali İmran Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, La, Mim Allah, İlah yok ondan başka Haydır o, Kayyum'dur O sana kitabı önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ı da indirdi. Şu bir gerçek ki Allah'ın ayetlerini örtüp inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem azizdir hem intikam alıcı. Allah gökte ve yerde hiçbir şey ona gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediğince şekillendiren O'dur. İlah yok ondan başka. Azizdir O, Hakim'dir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun ayetlerinden bir kısmı muhkemlerdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğer ayetler ise müteşabihlerdir. Şu var ki kalplerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar fitne aramak, onun yorumuna öncelik tanımak için kitabın sadece müteşabih kısmının ardına düşerler. Onun tevilini ise bir Allah bilir bir de ilimde derinleşmiş olanlar. Bunlar ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozuperlıtme ve bize katından bir rahmet bağışla. Sen yalnız sen vahapsın, bol bol bağışta bulunansın. Ey Rabbimiz! Sen camiisin. İnsanları varlığında kuşku bulunmayan bir günde mutlaka toplayacaksın. Allah sözünü yerine getireceği yer ve zamanı asla şaşmaz. Küfre sapanlara gelince onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Ayetlerimizi yalanlamışlardı da Allah onları günahları yüzünden yakalamıştı. Allah cezayı çok şiddetli vermektedir. Söyle o küfre sapanlara, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü döşektir o. Yüz yüze gelen şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışıyordu, Ötekisi küfre batmıştı. Allah yolunda çarpışanları kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah öz yardımıyla dilediğini destekler. İşte bunda gözleri olanlar için gerçek bir ibret vardır. Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere tutkunlukların sevgisi insanlar için süslenip püslenmiştir. Tüm bunlar geçici iğreti hayatın nimetidir. Allah'a gelince varılacak yerin en güzeli onun yanındadır. De ki bu sayılanlardan daha iyisini size haber vereyim mi? Sakınıp korunanlar için Rableri katında altlarından nehirler akan, içinde sürekli kalacakları cennetler tertemizeşler ve Allah'tan bir hoşnutluk olacaktır. Allah kulları en iyi biçimde görmektedir. Kullar ki şöyle derler, ey Rabbimiz kuşkusuz olarak sana inandık, bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi. Kullar ki sabredenlerdir, özü sözü doğru olanlardır, hak huzurunda duranlardır, nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlardır, seherlerde bağışlanmak için yakaranlardır. Allah kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki o aziz ve hakim olandan başka hiçbir ilah yoktur. Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki azgınlık, haset, hak tanımazlık yüzünden ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine nankörlük ederse Allah hesabı çabucak görecektir. Seninle kanıt yarıştırmaya girerlerse şöyle söyle. Ben yüzümü Allah'a teslim ettim. Bana uyanlar da. Kitap verilenlerle ümmilere de sor. Siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa doğruya ve güzele kılavuzlanmışlardır. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştular. Çalışıp ürettikleri hem dünyada hem de ahirette boşa çıkmıştır. Hiçbir yardımcıları da yoktur onların. Şu kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara bak. Aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır demeleridir. Uydurmuş oldukları yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. O kendisinde kuşku bulunmayan günde onları bir araya topladığımız vakit halleri nice olacak. O gün her benlik Kazandığının karşılığını tam almıştır. Onlar hiçbir zulme uğratılmazlar. Şöyle yakar. Ey mülkün maliki sahibi olan Allah'ım. Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltir aziz edersin, dilediğini alçaltır zelil kılarsın. İmkan, mal ve nimet senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız Allah'adır. De ki, Göğüslerinizde olanı gizleseniz de, Açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerdekileri, Yerdekileri de bilir. Allah her şeye kadirdir. Gün gelecek, Her benlik, Hayırdan işlediğini önünde bulacaktır. Kötülükten işlediğini de. İsteyecektir ki, Önüne getirilenle, Kendisi arasında uzun bir mesafe olsun. Allah sizi, Allah sizi, Kendisinden sakınmaya çağırır. Allah kullarına karşı raufdur. Çok şefkatlidir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Şunu da söyle. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah küfre sapanları sevmez. Allah Allah. Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini seçerek alemlere üstün kılmıştır. Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir. Hani İmran'ın karısı şöyle demişti, Rabbim, karnımdakini özgür bir biçimde sana adadım. Onu benden kabul et. Kuşkusuz sen, evet sen, her şeyi duyan, her şeyi bilensin. Onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde şöyle dedi. Rabbim onu kız olarak doğurdum ve erkek kız gibi değildir. Adını Meryem koydum onun. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum. Allah onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi besleyip büyüttü. Onu Zekeriya'nın korumasına verdi. Zekeriya Mihrap'ta onun yanına her girdiğinde orada bir rızık bulur ve sorardı. Meryem bu sana nereden? Meryem de bu Allah katındandır. Çünkü Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır derdi. Zekeriya orada Rabbine yakarmıştı. Rabbim demişti katından bana tertemiz bir soy bağışla. Sen yakarışı en iyi duyansın. Zekeriya mihrapta durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle çağırmışlardı. Allah sana Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi, nefsine egemen bir benlik, hayır ve barış severlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor. Dedi ki: Rabbim benim nasıl çocuğum olur? İhtiyarlık tam bir biçimde üstüme binmiş. Karım kısır. Allah cevap verdi: Allah dilediği şeyi işte böyle yapar. Zekeriya dedi, Rabbim bana bir belirti ver. Allah buyurdu, sana belirti şudur. İnsanlarla üç gün işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an, akşam sabah tesbih et. Bir de melekler şöyle demişlerdi, Ey Meryem Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınları üstüne yüceltti. Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla el bağla. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Bu gayb haberlerindendir ki sana vahy ediyoruz. Onlar Meryem'in bakımını kimin üstleneceğini belirlemek için kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Çekiştikleri sırada da yanlarında değildin. Bir de melekler şöyle demişlerdi: Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır. Beşikte ve yetişkin çağında insanlarla konuşacaktır. Barışa ve hayra yönelik iş yapanlardandır. Meryem dedi ki, Rabbim çocuğum nasıl olur benim? Bana hiçbir insan dokunmadı ki. Allah cevap verdi. Allah dilediğini işte böyle yaratır. Bir iş ve oluşa karar verdiğinde sadece ona ol der. O hemen olu verir. Ona kitabı, hikmeti, tevratı ve incili öğretecek. Onu beni İsrail'e şöyle konuşan bir resul yapacak. Şu bir gerçek ki ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş görünümünde bir şey yapar. Ona üflerim de Allah'ın izniyle kuş olu verir. Ben Körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır. Tevrat'tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım. Rabbinizden bir mucize getirdim size. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. İşte bu dost doğru bir yoldur. İsa onlardan inkar sezince şöyle konuştu. Allah'a gidişte benim yardımcılarım kim? Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik biz. Tanık ol biz Müslümanlarız. Ey Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik Resul'e uyduk, artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah şunu da demişti. Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları inkar edenlerin kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz, tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim. Küfre sapanlar var ya, işte onlara dünyada ve ahirette şiddetle azap edeceğim. Hiçbir yardımcılar olmayacaktır onların. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Allah onlara ödüllerini tam olarak verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu zikirden okuduğumuzdur. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ona ol dedi artık o olur. Hak Rabbindendir o halde kuşku duyanlardan olma. Sana ilimden bir nasip geldikten sonra hak konusunda seninle tartışana de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, özbenliklerimizi ve özbenliklerinizi çağıralım, mübahele edelim de Allah'ın lanetini yalancılar üzerine salalım. İşte gerçek kıssanın ta kendisi budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah elbette azizdir, elbette hakimdir. Eğer yüz çevirirlerse hiç kuşkusuz, Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki ey ehli kitap, sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle. Tanık olun, biz Müslümanlarız, Allah'a teslim olanlarız. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz? Tevrat da, İncil de ondan sonra indirildi. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? İşte siz böyle insanlarsınız. Hakkında biraz bilginiz olan şeyde çekişmeye girdiniz. Peki, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyden neden tartışmaya giriyorsunuz? Allah bilir ama siz bilmezsiniz. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hıristiyan. O, Sadece hanif bir Müslümandı. O müşriklerden değildi. Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, Elbette ona uyanlar, Bu peygamber, Bir de iman sahipleridir. Allah müminlerin velisidir. Kitap ehlinden bir zümre, Sizi bir saptırabilseler diye arzu ettiler. Oysa ki onlar, Kendilerinden başkasını saptırmazlar. Ama bunu fark etmiyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeğe tanık olup durduğunuz halde Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir zümre şöyle dedi. Şu iman edenlere indirilene günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkın. Belki onları döndürebilirsiniz. Dininize uyandan başkasına inanmayın. Söyle onlara, hidayet Allah'ın kılavuzlamasıdır. Size verilenin benzeri bir başkasına veriliyor. Yahut Rabbinizin katında tartışarak size üstün gelecekler diye mi bütün bunlar? De ki, lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah vasidir, varlığı sürekli genişletir. Alimdir, her şeyi en iyi şekilde bilir. Rahmetini dilediğine özgüler. Allah büyük lütfun sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle emanet teslim etsen onu sana iade eder. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine çökmedikçe onu sana geri vermez. Bunun sebebi şudur. Onlar ümmilerin bizim aleyhimize yol bulmaları mümkün değildir demişlerdir. Onlar bilip durdukları halde Allah hakkında yalan söylerler. İş öyle değil. Kim ahdine vefa eder takvaya sarılırsa hiç kuşkusuz Allah takvaya sarılanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini basit bir bedel karşılığı satanlar var ya, işte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah onlarla konuşmayacaktır. Kıyamet günü onlara bakmayacaktır. Onları temizleyip barıtmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. Onlardan bir zümre vardır. Aslında kitaptan olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dillerini kitapla eğip bükerler. O Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Bilip durdukları halde Allah hakkında yalan söylerler. Hiçbir insana yakışmaz ki Allah kendisine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp bana kullar olun desin. O ancak şöyle der, okuyup araştırdığınız şeylere öğrettiğiniz şu kitaba dayanarak benliklerini Rabbe adamış kullar olun. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslümanlar haline geldikten sonra inkarı mı emreder size? Ve unutma ki Allah peygamberlerden misaklarını almış şöyle demişti, size kitaptan ve hikmetten nasip verdim. Sonra size elinizdekini doğrulayıcı bir rasul geldiğinde ona mutlaka inanacak ve ona muhakkak yardım edeceksiniz. Kabul ettiniz ve ağır yükümü üzerinize aldınız mı? Kabul ettik dediler. O halde tanık olun, sizinle beraber ben de tanıklardanım dedi. Tüm bunlardan sonra yüz çevirenler fasıkların ta kendileridir. Hala Allah'ın dininden gayrısını mı arıyorlar? Oysa ki, Göklerdeki şuurlularda, yerdekilerde ister istemez ona teslim olmuşlardır ve yalnız ona döndürüleceklerdir. De ki Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a torunlarına indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan, Allah'a teslim olmaktan gayri bir din ararsa artık o ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette hüsrana düşenlerdendir. İmanlarından Resulün hak olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine ayan beyan deliller geldikten sonra küfre sapmış bir topluluğa Allah nasıl kılavuzluk eder? Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. İşte böylelerinin cezası Allah'ın Meleklerin ve tüm insanların laneti üzerlerine. O lanet içinde sürekli kalacaklardır. Ne azap hafifletilecektir onlardan ne de yüzlerine bakılacaktır onlar Ondan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Hiç şüphesiz Allah çok affedici, çok merhametlidir. İmanlarından sonra küfre sapmış, sonra da de daha da azıtmış olanların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar sapıkların ta kendileridir. Gerçeği örtüp de küfre sapmış olarak ölenlere gelince, onların her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verse de asla kabul edilmeyecektir. Korkunç bir azap vardır onlar için. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer, kurtuluş ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İnfak ettiğiniz her şeyi Allah çok iyi bilmektedir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Onlara de ki, Tevrat'ı ortaya getirin, doğru sözlüyseniz onu okuyun. Artık bundan sonra kim yalan düzüp Allah'a iftira ederse, böyleleri zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğrusunu söylemiştir, vaadinde sadıktır. Hadi artık hanif olarak İbrahim'in dinine uyun müşriklerden değildi o. Şu bir gerçek ki, alemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev, Mekke'dekidir. Açık seçik deliller, İbrahim'in makamı vardır orada. Oraya giren, güvene ermiş olur. Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse, hiç kuşkusuz, Allah bütün alemlere muhtaç olmayacak bir ganidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınıza tanıklık ederken, Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz? Şunu da söyle, ey ehli kitap, neden iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz? Gözünüzle gördüğünüz halde, Allah yolunu neden çarpıtmak istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman sahipleri, Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz, sizi imanınızdan sonra kafirler haline getirirler. Allah'ın ayetleri size okunuyor. Resulü de aranızda. Peki nasıl küfre sapıyorsunuz? Kim Allah'a yapışırsa dosdoğru yola iletilmiştir o. Ey iman edenler! Allah'tan kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanıydınız. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki doğruya ve güzele yol bulasınız. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirleneni emreden, kötülük ve çirkinliği belirlenenden alıkoyan bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır. Kendilerine açık seçik kanıtlar geldikten sonra çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır Gün gelir bazı yüzler ağarır bazı yüzler kararır Yüzleri kararanlara şöyle denir İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz Hadi saptığınız küfür yüzünden tadın azabı Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler Sürekli ondadır onlar Bunlar sana Allah'ın ayetleri Hak olarak okuyoruz sana onları Allah alemlere zulüm istemiyor Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allah'ındır İş ve oluşlar Allah'a döndürülür Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz İyilik ve güzelliği belirlenmiş olanı emredersiniz Kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan alıkoyarsınız Allah'a iman edersiniz Ehli kitap da iman etseydi kendileri için elbette hayırlı olurdu. İçlerinde müminler vardır ama onların çokları fasıklardır. Biraz eziyet dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa size sırtlarını dönerler. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmaları dışında nerede bulunsalar üzerlerine zillet damgası vurulur. Allah'ın hışmına uğramışlardır. Üzerlerine miskinlik damgası vurulmuştur. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine küfre diyor, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İsyan etmişlerdi. Zulüm ve azgınlık sergiliyorlardı. Ama hepsi bir değildir. Ehli kitap içinden Allah için baş kaldıran, Allah huzurunda el bağlayan, hak ve adaleti ayakta tutan Kalkınıp yükselen bir zümre de vardır. Gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyilik ve güzelliği belirlenmiş olanı emrederler. Kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan yasaklarlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir. Yapmakta oldukları, yapacakları hiçbir hayır nankörlükle karşılanmayacak, karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir. Küfre sapanlara gelince onların malları da çocukları da kendilerine Allah'a karşı bir yarar asla sağlamayacaktır. Ateşin dostlarıdır onlar, sürekli kalacaklardır onun içinde. Bu dünya hayatında harcamakta olduklarının durumu bir rüzgar örneğine benzer. Onda kavurucu bir soğuk vardır. Özbenliklerine zulmetmiş bir topluluğun ekinine değmiş de onu mahvetmiştir. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ey iman sahipleri! Kendi dışınızdan hiç kimseyi sırdaş edinmeyin. Sizi sarpa sardırıp perişan etmekten çekinmezler. Size sıkıntı verecek şeyi pek severler. Ağızlarından nefret ve öfke taşmaktadır. Göğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktür. Eğer aklınızı işletirseniz Allah size ayetlerini açık seçik göstermiştir. Siz öyle kişilersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve kitabın tümüne inanırsınız. Onlar ise sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Baş başa kaldıklarında size öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki onlara öfkenizle geberin. Allah göğüslerin içindekini çok iyi bilmektedir. Size bir iyilik dokunsa bu onları rahatsız eder. Size bir kötülük dokunsa bununla sevinir ferahlarlar. Eğer sabreder, sakınır, korunursanız onların tuzakları size hiçbir şekilde zarar veremez. Allah muhittir yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen ailenden erkenden ayrılmıştın da, müminleri savaş için tutulması gereken noktalara yerleştiriyordun. Allah her şeyi çok iyi duyar, çok iyi bilir. Sizden iki takım korku ile bozulmak üzereydi. Halbuki Allah onların velisiydi. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Yemin olsun ki ezik, boynu bükük olduğunuz bir sırada Allah size Bedir'de de yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki şükredebilesiniz. O sırada sen müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin indirilmiş üç bin melekle destek vermesi size yetmiyor mu? İş sanıldığı gibi değildir. Onlar hemen şu anda üstünüze gelseler bile eğer siz sabreder ve korunursanız Rabbiniz sizi Üzerlerine nişan vurulmuş beş bin melekle destekler. Allah bunu size bir müjde olması ve onunla kalplerinizi yatıştırması dışında bir şey için yapmamıştır. Yardım, aziz ve hakim olan Allah katından başka hiçbir yerden gelmez. Allah bunu yaptı ki küfre sapanlardan bir kısmını kessin veya onları işe yaramaz hale getirsin de yıkık ve ürkek bir halde dönüp gitsinler. İş ve hüküm konusunda sana düşen bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul ederek onları bağışlar yahut da zalim oldukları için onları azap eder. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Ey iman sahipleri! Ribayı öyle kat kat katlayarak yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten korkun. Allah'a ve Resul'e itaat edin ki merhamet görebilesiniz. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. O takva sahipleri için hazırlanmıştır. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar. İnsanları affedenlerdir. Allah güzel düşünüp güzel davrananları sever. Onlar çirkin bir iş yaptıklarında yahut özbenliklerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlar da günahları için af dilerler. Günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte bunların ödülleri Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. İş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir. Sizden önce de yollar yöntemler gelip geçmiştir. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nice olmuştur görün. Bu insanlara bir açıklama korunup sakınanlara da bir öğüt ve kılavuzdur. Gevşemeyin, tasalanmayın. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Size bir yara değiyorsa o topluma da benzeri bir yara mutlaka değmiştir. Bak işte günler biz onları insanlar arasında dolandırır dururuz. Allah bu sayede iman edenleri bilecek, sizden tanıklar, şehitler edinecektir. Allah zulme sapanları sevmez. Tüm bunlar Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir. Yoksa siz Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yemin olsun ki siz onunla karşılaşmadan önce ölümü arzuluyordunuz. İşte gördünüz onu ve bakıp duruyorsunuz. Muhammed bir Resul'den başkası değildir. Ondan önce de rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz? İki ökçesi üzerine geri dönen Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez. Vakti belirlenmiş bir yazıdır o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz. Ahiret yararını gözetene de ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz biz. Nice peygamber beraberinde kendisini Rabbe adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır. Allah sabredenleri sever. Sözleri yalnız şu olmuştur. Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı. Allah da onlara hem dünya nimetini verdi, hem de ahiret sevabının en güzelini. Allah güzel düşünüp güzellik sergileyenleri sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara boyun eğerseniz, sizi ökçeleriniz üstüne yüz geri çevirirler de hüsrana uğrayanlar haline gelirsiniz. Hayır hayır sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştukları için küfre sapanların kalplerine korku salacağız. Barınakları ateştir onların. Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer. Andolsun ki, Siz onları Allah'ın izniyle öldürmekteyken, Allah size vaadini doğrulamıştı. Nihayet siz korkuya kapıldınız, Yapılacak iş hususunda çekiştiniz, Ve Allah sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra isyan ettiniz. İçinizden bir kısmı dünyayı istiyordu, Bir kısmınız ise ahireti istiyordu. Sonra sizi imtihan etmek için onlardan uzaklaştırdı. Yemin olsun, sizi affetmişti Allah müminlere karşı lütuf sahibidir Siz şaşkınlıkla sağa sola kaçıyor hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz Resul ise arkanızdan sizi çağırıyordu Böylece Allah size keder üstüne keder verdi ki Elinizden uçup gidene de size isabet edene de üzülmeyesiniz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır Sonra bu kederin ardından üzerinize içinizden bir grubu sarıp kuşatan güven verici bir uyku indirdi. Gerçekten kendi canlarının derdine düşen bir grup da Allah hakkında gerçek dışı sanılara, cahiliye düşüncelerine kapılıyordu. Şu işten bize bir şey var mı diyorlardı. De ki emir, iş ve oluş tümüyle Allah'ındır. Özbenliklerinde sana açıklamaz oldukları şeyler saklıyorlar. Diyorlar ki bu işten bizim lehimize bir şey olsaydı şuracıkta öldürülmezdik. Söyle onlara evlerinizde kalsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar uzanacakları yerleri muhakkak boylayacaklardı. Bu Allah göğüslerinizdekini denesin kalplerinizdekini ortaya çıkarsın diyedir. Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün geri dönüp gidenleriniz var ya, yaptıkları bazı işler yüzünden şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Andolsun Allah onları yine de affetti. Allah gafurdur, halimdir. Ey iman sahipleri! Yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için şöyle diyen inkarcılar gibi olmayın. Yanımızda olsaydılar ölmezlerdi, öldürülmezlerdi. Allah bunu onların kalplerinde bir özlem yapacaktır. Allah diriltir de öldürür de. Allah yapıp ettiklerinizi en iyi şekilde görmektedir. Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz Allah'tan bir bağışlanma ve bir rahmet onların derleyip topladıklarından çok daha iyidir. Ölür yahut öldürülürseniz elbette ki Allah'a götürüleceksiniz. Allah'tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba saba katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. O halde bağışla onları, af dile onlar için. İş ve yönetim konusunda da onlarla şuraya git. Bir kez azmettin mi de artık Allah'a güvenip dayan. Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan başka size kim yardım edebilir? Artık müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi, kamu malından aşırması olacak şey değildir. Her kim hıyanet eder, kamu malından bir şey aşırırsa, aşırdığını kıyamet günü yüklenip getirir. Sonra her benliğe kazandığı tam olarak ödenir. Hiçbirine zulmedilmez. Allah'ın hoşnutluğunu izleyen kişi Allah'ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kişiyle aynı mıdır? Ne kötü varış yeridir o. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah yapmakta olduklarını iyice görmektedir. Yemin olsun ki Allah müminlere lütufta bulunup onları minnettar bırakmıştır. Kendi işlerinden onlara öyle bir Resul gönderdi ki onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları temizleyip arındırıyor Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor Oysa ki onlar Bundan önce açık bir sapıklığın tam içindeydiler Size başkalarına iki katını dokundurduğumuz bir musibet dokununca Bu da nereden mi dediniz? De ki o sizin öz bendiklerinizdendir Allah her şeye kadirdir İki topluluğun karşılaştığı gün sizin başınıza gelen Allah'ın izniyledir ve Allah müminleri bilsin diyedir ve iki yüzlülük yapan münafıkları bilsin diye onlara hadi gelin Allah yolunda çarpışın yahut savunma yapın dendiğinde savaştan haberimiz olsaydı sizi elbette izlerdik dediler o gün onlar imandan çok küfre yakın idiler kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar Allah Onların gizlemekte oldukları şeyi çok iyi bilmektedir. Yerlerinde oturup da kardeşleri için bizi dinlemiş olsalardı öldürülmeyeceklerdi diyenlere şöyle söyle. Eğer doğru sözlüler iseniz kendi bendiklerinizden uzaklaştırın ölümü. Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiğiyle sevinçlidirler ve arkada kalıp kendilerine katılmamış olanlara şunu müjdeliyorlar. Onlar için korku yoktur, tasalanmayacaklardır onlar. Allah'tan bir nimeti, bir lütfu ve Allah'ın müminlerin ödülünü vermezlik etmeyeceğini de müjdelerler. O müminler ki kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün çağrısına cevap verdiler. Onlar içinden güzel işler yapıp takvaya sarılanlara büyük bir ödül vardır. O müminler ki insanlar kendilerine halk size karşı bir araya gelmiş korkun onlardan dediklerinde bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler. Allah bize yeter ne güzel vekildir o. Böyle olduğu içindir ki Allah'tan bir nimet ve lütufla geri döndüler hiçbir kötülük dokunmamıştı onlara. Allah'ın rızasını izlediler. Allah çok büyük bir lütfun sahibidir. İşte size şeytan, o yalnız kendi dostlarını korkutur. Eğer inananlarsanız, onlardan korkmayın, benden korkun. Küfür içinde koşuşanlar sana üzüntü vermesin. Şu bir gerçek ki, onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi istemektedir. Onlar için, çok büyük bir azap öngörülmüştür. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a herhangi bir biçimde asla zarar veremezler. Korkunç bir azap vardır onlar için. Küfre sapanlar onlara süre tanımamızın kendileri için hayırlı olduğunu asla düşünmesinler. Onlara biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz. Yere geçirecek bir azap var onlar için. Allah müminleri şu üzerinde bulunduğunuz halde bırakmayacaktır. Sonuçta pisi temizden ayıracaktır. Allah sizi gaybı bilir duruma da getirmeyecektir. Şu var ki Allah rasullerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve rasullerine inanın. Eğer inanır korunursanız sizin için büyük bir ödül vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler. Bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam aksine bu onlar için bir şerdir. O cimrilik konusu yaptıkları şey kıyamet günü bir tasma gibi boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Andolsun ki Allah Allah yoksuldur bizler zenginleriz diyenlerin sözünü işitti. Dediklerini de yazacağız. Haksız yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve şöyle diyeceğiz. Tadın yakıp pişiren azabı. Bu kendi ellerinizin üretip önden gönderdiği yüzündendir. Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar şöyle demişlerdi. Allah bize ant verdi. Kendisi bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir Resul'e inanmayacağız. Söyle onlara. Size benden önce o dediğinizle birlikte açık deliller getiren rasuller gelmişti. Peki madem doğru sözlülerdiniz, neden onları katlettiniz? Seni yalanladılarsa, senden önce de rasuller yalanlandı. Açık seçik deliller, kutsal sayfalar ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi onlar. Her benlik ölümü tadacaktır. Hak ettiğiniz karşılıklar size kıyamet günü eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır. İreti sefil hayat aldatıcı bir yararlanmadan başka şey değildir. Yemin olsun ki mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz. Ve yemin olsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de Şirke batanlardan da incitici çok şey dinleyeceksiniz. Sabreder, takvaya sarılırsanız işte bu iş ve oluşların en zorlularındandır. Allah kendilerine kitap verilenlerden şu yolda misak almıştı. Onu insanlara mutlaka açık seçik bildireceksiniz. Onu saklamayacaksınız. Ama onlar kitabı sırtlarının gerisine attılar. Basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar. O ettikleriyle zevklenen, yapmadıkları şeylerle övünmeyi seven kişileri bir şey sanma. Artık onları azaptan kurtulmuş da sanma. Korkunç bir azap vardır onlar için. Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ındır. Allah kadirdir, her şeye gücü yeter. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklını ve gönlünü işletenler için çok ibretler vardır. Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki ayakta otururken yan yatarken hep Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi. Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının Rabbinize inanın diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim, kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et. Ey Rabbimiz! Rasullerine vaad ettiğini de bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen vadine asla ters düşmezsin. Rableri onlara cevap verdi. Ben sizden erkek kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya Onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim ve yemin olsun ki onları Allah katından bir karşılık olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Allah katındadır karşılıkların en güzeli. Küfre sapanların öyle belde belde dolaşmaları seni sakın aldatmasın. Azıcık bir nimetlenmedir o. Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır. Ne kötü yataktır o. Ama Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah katından bir konukseverlikle sürekli kalıcıdırlar orada. Allah katındaki ödüller iyiler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler. Allah'ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah hesabı çabucak görüverir. Ey iman sahipleri sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.